Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. En'am suresinin 158. ayeti sahih hadislerin ifade ettiğine göre bu ayette bahsedilen bazı alametlerden kasıt güneşin battığı yerden doğmasıdır. Birçok tefsirci bu görüştedir. Mesela bu tefsirler Taberi tefsiri, İbn Kesiri tefsiri, Kurtubi tefsiri ve e, Tüveyeri İthaful Cema'ah isimli tefsir kitaplarında bu ayet ve hadislerden gelen, yani bu ayet tefsir edilirken bu şekliyle burada kastedilen yawme ya'ti ba'du rabbik yani Rabbinin bazı alametleri geldiği günden kasıt bu alametlerden kastedilenin e, güneşin battığı yerden doğmasıdır. Taberi rahimeullah bu ayet hakkında tefsircilerin görüşlerini verdikten sonra şöyle diyor. Bu sözlerin en doğrusu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür. Velike ح۪ينَ تَطْلَعُ الشَّمْسُ Bu durum güneş battığı yerden doğduğu zaman olacaktır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taberi tefsirinde haber verdiği gibi bu alametleri Aleyhisselam vesselam bizzat ayeti tefsir ederek diyor ki ذَلِكَ ح۪ينَ تَتْلَعُ الشَّمْسُ مِنْ Bu durum, güneş battığı yerden doğduğu zaman olacaktır. Hangi durum? Önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı fayda sağlamaz. İmam-ı Şevkani Rahimullah diyor ki eğer bu ayetin böyle tefsir edildiği sahih olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırılıyorsa, öncelikle bunu delil almak ve kabul etmek gerekir. Diyor ki, bu ayetin bu şekliyle tefsir edilmesi sahih olarak Resulullah ve Vesselam'a dayanıyorsa, o zaman bunun, bunun hilafına söz söylemek doğru değildir ve bunu da bu şekliyle kabul etmek gerekir. Güneşin batıdan doğacağına dair birçok hadis vardır. Örnek verecek olursak, Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dediği rivayet ediliyor. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ Talat فَاِذَا تَلَعَدْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ Fezalik la yanfa' nefsen imanaha lem takun amanet min qabl au kasabat fi imanaha khayra Buhari ve Müslim'in sahih olarak rivayet ettikleri Ebu Eureyre radıyallahu anh'ten gelen hadiste şöyle buyuruyor Aissetu sallallahu ve Güneş battığı yerden doğmadan kıyamet kopmaz. İşte o zaman bu olayı gören insanların, hepsi iman ederler. Güneş, battığı yerden doğmadıkça, kıyamet kopmaz. İşte o zaman, bu olayı gören insanların, hepsi iman ederler. Ancak, önceden inanmamış, ya da, imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye, artık imanı bir fayda sağlamaz. Buhari'nin rikak, ee, babında geçiyor. Müslüm'in iman bâbu az zaman el-lezi lâ yukbelû fîhil iman ve Müslim'de geçiyor. E, Muttefakun aleyh olan bir hadis. Dolayısıyla hadisin de zahiri zaten ayetin tefsiri, ayeti ifade ediyor. İnşallah bunu da bu şekliyle iman etmek gerekir. Yine Buhari Rahimullah'ın, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. La tequumu s-sa'atu hatta taktatila taktatila si'etan ve hatta tatlu'a şemsu min mağribiha fe iza talaat ve raaha'n nasu amenu acma'un fe zelike la yenfe'u nefsen imanuha lem tekun min au kesebet İki büyük toplum, iki büyük topluluk birbirleriyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Ta ki güneş battığı yerden doğar ve doğduğunda bunu gören insanların hepsi iman ederler. Ancak önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye, artık imanı bir fayda sağlamaz. Buhari'nin fiten bahsinde geçiyor. Yani güneş batıdan doğduktan sonra imanın kendisine fayda vermeyeceğini En'am suresinin 158. ayeti haber veriyor. Bununla beraber bununla beraber Buhari ve Müslim'in birlikte haber verdikleri bu hadisler ve yine ikinci okuduğum Buhari Rahimahullah'ın yine Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bu hadis buna delildir. Yine Müslimin, İmam Müslim'in Rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini rivayet ediyor. Bediru bil a'mal sitte Tulu'u şemsimin min Demin hatırlarsanız o üç büyük çöküntü kısmında da geçmişti veya duman kısmında geçmişti. Aleyhisselatü Vesselam altı şeyi sayın diyordu. Altı alamet gelmeden önce iyi ameller yapmaya acele ediniz. Bunlardan birisi de güneşin battığı yerden doğmasıdır. Güneşin battığı yerden doğmasıdır. Daha önce de geçen Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'tan gelen hadiste kıyametin büyük alametlerinden birisi Tulu'u şemsi min mağribihe güneşin battığı yerden doğmasıdır denmişti. Yine Müslim'in fiten ve eşlatü sa'a babında bu hadis geçmişti. Yine bir diğer hadis İmam Ahmet ve Müslim'in Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis ezberledim ve şu ana kadar, şu ana kadar da unutmadım. Kim diyor bunu? Abdullah İbni Amr radıyallahu anh. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis ezberledim ve hala ben bunu unutmadım. O şöyle buyuruyordu. اِنَّ اَوَّلَا الْاَيَاتِ خُرُوجًا تُلُوعُ الشَّمْسِ min مَغْرِبِهَا meydana gelecek olan alametlerden ilki güneşin battığı yerden doğmasıdır. Yine Ahmed'in müsnedinde geçiyor. Ahmed Şakir tahkiki ile beraber numarası 6881 yine Müslimin fiten babu zikrid-deccal geçiyor. Bir başka hadiste Ebu Zer radiyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün şöyle dedi. Etedrune eyne tezhebu hadihi şems Allah ve selam şöyle buyurdu. Bu güneş nereye gider biliyor musunuz? Oradakiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurdu. Bu güneş arşın altındaki yerine kadar gider ve secdeye kapanır ve o şekilde kalır. allah Ekber dikkat ediniz. Allah Resulü ve Vesselam etrafında bulunanlara Ebu Zer radıyallahu rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Siz bu güneş nereye gidiyor biliyor musunuz? Etrafındakiler dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Aleyhisselatü şöyle cevap verdi. Bu güneş arşın altındaki yerine kadar gider ve secdeye kapanır ve o şekilde kalır. Sonra ona yüksel, geldiğin yerden dön denilir. O da döner ve doğduğu yerden doğar. Sonra yine arşın altındaki yerine kadar gider ve secdeye kapanır. Ve o şekilde kalır. Sonra ona yüksel, geldiğin yerden dön, denilinceye kadar o şekilde kalır. O da döner ve doğduğu yerden tekrar doğar. Sonra artık insanlara farklı gelmeyecek bir zamana kadar bu şekilde cereyan eder. Ta ki arşın altındaki yerine gelir. Ona yüksel, battığın yerden doğ denilir. Bunun üzerine o da battığı yerden doğar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz bu ne zaman olur? Bu önceden iman etmemiş ya da imanında bir hayır, hayır kazanmamış olan kimseye artık imanının bir fayda sağlamayacağı zamanda olur. Dedi Aleyhisselatü Vesselam hadis Müslim'de geçiyor iman bu beynu zaman ellezi la yukberu fihil iman. Hangi bapta geçiyor? Öyle bir zaman gelecekti. Gelecek ki iman kendisinden kabul edilmeyecek. Babında geçiyor. Müslim'de. Şimdi bu hadisle ilgili, hadis biraz ilginçtir. Hadis biraz ilginçtir. Arşa yakın bir yere kadar güneşin gelip orada secde etmesi hadisiyle ilgili. Bu hadis sahiptir. Ancak bundan e, şüphe duyanlar var. Bunlardan bir tanesi Reşit Rıza'dır. Bu Reşit Rıza, bu hadisin metnini verdikten sonra diyor ki, bu diyor, en karışık hadislerden birisidir. Ve senediyle ilgili diyor ki bu hadisi Buhari ve Müslim ebuzer'den Zer'den İbrahim bin Yezid bin Şerik Teymi yoluyla rivayet etmektedir. İbrahim güvenilir olmasına rağmen müdellistir. İmam Ahmet o Ebu Zer radıyallahu görmemiştir diyor. Darakutni ise o ne Hafsa'dan ne de Ayşe'den hadis işitmediği gibi onların zamanında da yaşamamıştır demiştir. İbni Medeni o Ali rahimullah ve İbni Abbas ee, Radiyallahu anh'dan hadis duymamıştır demiştir. Bu alimlerin sözlerini İbni Hacer, Tehzib-ül Tehzip'te zikretmiştir diyor. Kim? Reşit Rıza tefsirinde. Bu hadis, bu ravilerden başkaları tarafından anane yoluyla rivayet edilmiştir. Bu durumda da onlardan rivayet edenlerin güvenilir kişiler olmadığı ihtimali ortaya çıkmaktadır diyor. Reşit Rıza. Yani, metniyle ilgili karışık diyor ve senediyle ilgili de bu tip yorumlar yapmakta. Eğer Buhari ve Müslim'in sahihleri ile sünen kitaplarında bunun gibi hatalar ve bunun arkasında işin içine İsrailiyet karışması ve manayı hatalı olarak nakletmekte e, nakletme ihtimali varsa artık bundan sonra Buhari, Müslim ve sünen kitapları dışında kalan hadisler için fazla konuşmaya gerek kalmaz demiş, menar tefsirinde bunu söylemiş, ee, Reşit Rıza, biliyorsunuz onun İsa Aleyhisselam'ın nuzulu ile ilgili olsun, deccalla ilgili olsun, böyle hep şüpheli yaklaşımları var, bununla ilgili, o öyle söylüyor, peki nasıl cevap verilir, inşallah onu, ona cevap vereceğiz, çünkü, e, bu güneşin batıdan doğma meselesi, veya doğma olayına, iman ediyor ancak, Arş'a yakın bir yerde secde etmesi konusuyla ilgili kardeşlerimiz bir yerde rastlarlarsa en azından biz şimdiden cevabını vermiş olalım. Onun bu sözü daha önce olduğu gibi yine tehlikelidir diyoruz. Çünkü Resul Aleyhisselatü sabit olan bir hadisi çürütmeye çalışmakta Buhari ve Müslim gibi ümmetin kabul ettiği kitaplardaki hadislerin sahih olmadığı şüphesini uyandırmaktadır. O bu hadisin senedini, senedine iyi bakma lütfunu gösterseydi de iddia ettiği o karışıklığın yanlış olduğunu görüp kendisinden önce yaşamış ve Resulullah Aleyhisselatü sabit olan hadislere iman eden ve bilmedikleri şeylerde de konuşmayan büyük alimlere tabi olup onlar gibi hadiste gözüken manayı alsaydı. Ebu Süleyman Hattabi, Lahimeullah hadisteki arşın altındaki yeri sözü hakkında şöyle diyor. Güneşin arş altında bir yeri olmasını idrak edemediğimiz için veya görmediğimiz için inkar edemeyiz. Bu bize gaybtan verilen bir haberdir. Dolayısıyla bu haberi yalanlamayız. Onun nasıl olduğunu da bilemeyiz. Çünkü bizim ilmimiz bunu anlamaya yetmez. Yani gerçekten öyledir yani bu arşın altındaki yerden kasıt. Yani hepimiz arşın altındayız doğrusu. Bütün mahlukat arşın altındadır. Ancak burada da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi sahih hadisi karşısında böyle şüpheye düşmesi ve bu kadar ismini zikrettiğimiz rivayet zincirinde ismini zikrettiğimiz kimselerin hevadan konuşmayan kimseler olduğunu, din konusunda hassas olduklarını bilmesi ve onların yolunu takip etmesi gerekirken Reşit Rıza maalesef bunun, buna akıl erdiremediğini söylüyor. Zaten bizden istenen, bunun keyfiyetinin nasıllığı değildir. Bizden istenen, aynen e, Ebu Süleyman hatta bir Allah'ın dediği gibi buna iman etmektir. Ve bunun manasına Allah'a havale etmektir. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylemişse bu yalanlanmaz. Çünkü Allah ve Resulü e, sözlerin en doğrusunu söylerler. Ve devamla diyor ki Süleyman Hattabi, bu hadis güneşin arş altında secde etmesine haber vermektedir. Güneşin yörüngesinin arş hizasında olması gibi bir durumdan dolayı bu olay inkar edilemez. Güneşin yörüngesinin arş hizasında olması gibi bir durumdan dolayı bu olay inkar edilemez. Bu tasarruf onun için konmuştur. Ayetteki, Hatta iza balaga magribeş-şemsi vecedaha tagrubu fi aynin hami'a. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Kehf suresi 86. ayette böyle geçmekte. Bu ayete gelince bu batan güneşin görülen en son şeklidir. Onun arş altında secde etmesi ise battıktan sonra olmaktadır diyor ee, Ebu Süleyman Hattabi. Bu sözü de Begavi'nin bagavi, şerhü sünnede kayıtlı. Nevevi Rahimullah diyor ki, Güneşin secde etmesine gelince, Allah Subhanehu ve Teala'nın onda yarattığı bir ayrıcalık ve anlayışla olmaktadır. Bu Rabbimizin dile, dilemesidir. Yani birçok ayet var Allah'a secde eden, Güneş, ay ve yıldızlar Allah'a secde eder veya şecerat Allah'a secde eder diye. İbn-i Kesir Rahim'e diyor ki, Her şey Allah'a onun yüceliğinden dolayı isteyerek veya istemeyerek secde etmektedir. Ve yine her şey Allah Subhanahu ve teala'ya kendine mahsus bir şekilde secde eder. Her şey Allah'a isteyerek veya istemeyerek secde eder diyor. İbn Kesir rahimehullah Yine İbn Hacer şöyle diyor. Bu hadisin zahirinden anlaşılan güneşin her gün ve gece ortaya gidip oraya gidip secde etmesi, daima aynı yörüngede olması onun düzenli bir şekilde akışını gösterir. Allah subhanahu wa taala en doğrusunu bilir demiş İbn Hacer rahimehullah bari de. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Burada anlatılmak istenilen güneşin yörüngesi veya nasıl secde ettiği değildir. Benim burada esas anlatmak istediğim Reşit Rıza'nın iddia ettiği gibi Ebu Zer hadisinde metin olarak bir karışıklığın olmamasıdır. Zira alimler bu hadisi kabul etmekte ve onun ne anlama geldiğini açıklamaktadırlar. En doğrusunu Allah bilir. Gerçekten yani bunları anlayamayanlar miracı da anlamamış kimselerdir. Yani miraç konusunda işte bizzat mı gitti aleyhissalatü vesselam, rüyada mı gitti, manevi mi falan gibi şeyler bu işe aklını karıştıranların getirdiği şeylerdir. Allah ona rahmet etsin. Reşit Rıza da bu şekliyle burada böyle bir hata yapmaktadır. Evet. Kısacası hadisin senedindeki itiraz kısmına da bir cevap vermek istiyoruz. Bu itiraz Reşit Rıza'nın kendisinden kaynaklanmaktadır. Oysa hadisin senedi güvenilir raviler yoluyla muttasıldır. Yani munkata değildir, muttasıldır. Birbirine ulaşmıştır. İbrahim bin Yezid Teymi'nin mudellis olduğu Ebuzer Zer, Hafsa ve Ayşe'le de görmediği ve onların zamanında yaşamadığı iddiasına şöyle cevap veririz. Bir kere hadisin senedinde İbrahim bin Yezid Teymi Ebu Zer radiyallahu direkt rivayette bulunmamıştır. Hadisin senedi Buhari ve Müslim'de bulunduğu gibi İbrahim bin Yezid Teymi babasından o da Ebu Zer'den şeklindedir. İbrahim'in babası Yezid bin Şerik Teymi'dir. Ömer, Ali, Ebu Zer, İbn Mesud radiyallahu ve diğer sahabelerden hadis rivayet etmiştir. Kendisinden Kendisinden de oğlu İbrahim Neha'i ve başkaları rivayette bulunmuştur. İbni Ma'in, İbni Hibban, İbn Sa'd ve İbni Hacer onun Sikah olduğunu söylemişlerdir. Kurtubi Sitte yazarları ondan rivayette bulunmuşlardır. Ebu Musa Medini şöyle demiştir, onun cahiliye dönemini gördüğü söylenir. Yani dolayısıyla burada görüldüğü gibi o kendisinden değil babasından rivayet etmiş, ve burada munkata değil hadisin muttasıl olduğu herhangi bir kopukluk olmadığı görülmektedir. İkincisi İbrahim bin Yezid bu hadisi babası Yezid'den işittiğini açık bir dille söylemektedir. Tıpkı Müslim'deki şu rivayette olduğu gibi Yunus İbrahim bin Yezid mi babası Yezid'in Ebu Zer'den işittiğini söylemiştir. Şeklindedir Müslim'deki e, ima, iman bahsinde bu şekliyle rivayet edilmiştir. Yine usulü hadis kurallarına göre Sika bir ravi eğer hadisi işittiğini açıkça beyan ederse rivayet ettiği hadis kabul edilir. Evet inşallah böylelikle biz hem hadisin metniyle ilgili hem rivayet zinciriyle ilgili Leşit Rıza'nın bu şüphesine cevap vermiş olduk. Güneş batıdan doğduktan sonra İman ve tevbe etmenin geçersiz olacağını söylüyor ayet ve hadisler. Ee, i̇nşallah buna bakacağız. Güneş batıdan doğduktan sonra eğer kişi daha önce iman etmemiş ise o an iman etmesi geçersizdir. Çünkü ne diyordu hadislerde? Diyor ki insanların hepsi iman ederler ve secdeye kapanırlar. Ancak iman ederler diyordu. Eee... Pardon sadece iman ederler. Bu secde güneşin secdesiydi. Ee, i̇nsanların hepsi iman eder. Ancak daha önce iman etmemişse bu imanı geçersiz olacaktır. Aynı şekilde günahkarların tevbe etmeleri de kabul olmaz. Dolayısıyla hem kafirin iman etmesi kendisinden kabul edilmeyecek hem de hem de günahkarın tevbe etmesi. Yani Tevbe kapısının kapandığı andır aynı şekilde. Yani tevbe kapısı, hani diyoruz ya kıyamete kadar açıktır diye. Buradaki kıyamete kadardan kasıt, kıyametin büyük alameti olarak kabul ettiğimiz, güneşin batıdan doğduğu ana kadar tevbe kapısı açıktır. Ancak güneş batıdan doğduğunda kişinin iman etmesi, kendisine imanı fayda vermeyecek, Günahkar kimsenin de tövbesi kabul edilmeyecektir. Çünkü güneşin batıdan doğması büyük bir alamettir. Ve o an herkes bu olaya şahit olur. Böylece gerçeğin ne olduğu ortaya çıkar. Ve Allah Azza ve Celle'yi ve ayetlerini kabul ve tasdik etmelerini gerektiren, Boyunlarını büken korkunç manzaralar görürler. Onların o andaki hükümleri Allah'ın azabını gözleriyle görenlerin hükmü gibidir. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Gafir Suresi 84 ve 85. ayetlerde. Felamma ra'u ba'sana kalu amanna billahi vahdehu ve keferna bima kunna bihi müşrikîn. Felem yeku yenfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatallahi allati kad halat fi ibadihi wa khas wa khasira aynı şu durumda olduğu gibi arkadaşlar ayete bakınız artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman, imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında süre gelen adeti budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. Gafir Suresi 84 ve 85. ayet buna delildir. Yani ney? Artık azab geldikten sonra, İnkar edenlerin şu sözü bir fayda vermiyor. Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik. Öyle demeleri, azabı gördükleri zaman inanmaları kendilerine bir fayda vermez. Dolayısıyla güneşin batıdan doğması da artık azabın gelmesi manasındadır. Azap gelmiş demektir. Aynı Mesela bulutları gördüğü halde hani geçmişte Rabbimizin haber verdiği bazı kavimler azap edildiği zaman işte bulutları gördüğü zaman bize bol yağmur var diyorlar ancak o onlara azap taşıyan bulutlar oluyordu. Dolayısıyla onların başına taş yağmaları yağması veya yerin dibine batırıldıktan sonra tövbe etmeleri veya şirk koştuklarımızı inkar ediyoruz. Biz Allah'a iman ettik, dini ona has kıldık demelerinin kendilerine bir faydası olmadığını Gafir Suresinin 84 ve 85. ayeti haber veriyor. Dolayısıyla Güneş'in batıdan doğması aynı şekilde aslında bir azabın habercisidir ve hatta azabın kendisidir. Dolayısıyla iman kabul edilmeyecek, tevbe kapısı kapanacaktır. Bununla ilgili Kurtubi diyor ki, alimler derler ki Güneş'in batıdan doğuşu esnasında iman edecek kimseye, İmanının fayda vermeyiş sebebi nefsin bütün arzularının hareketsiz kalacağı, beden güçlerinin tamamının dineceği şekilde bir korkunun kalplere dolacağı, bunun sonucunda da bütün insanların kıyametin yaklaşacağına olan kesin inançlarının tıpkı her türlü masiyeti işlemeye çağıran gerekçelerin ölümün yaklaştığı esnada kesilmesi ve bedenlerin bu isteklerin tamamıyla çekilmesi haline benzemesinden ötürüdür. Aynı ölüm halinde olan bir kimsenin bütün nefsi arzularını yitirmesi gibi. Veya güneş batıdan doğduğu zaman o kişiyi kaplayan korku halinin artık onu tövbeye ve imana yönlendirmesi gibi. Niye? Çünkü artık dünya lezzeti kalmamıştır. Nefsine uyması gereken bir hal veya bir halet-i ruhiyesi yoktur. Dolayısıyla artık ortaya çıkmıştır ki yalanlayıp durdukları o gün, uzak gördükleri o gün kendilerine çok yakın olmuştur ve dolayısıyla kıyamet kopacaktır, diyor Kurtubi Rahimallah tefsirinde. İşte böyle bir durumda bulunan kimsenin tövbesinin kabul edilmeyişi, tıpkı ölüm döşeğinde olan bir kimsenin tövbesinin kabul edilmeyişine benzer, diyor. Aynı Firavun'un deniz üstüne kapandığı zaman secde ederek Musa'nın Rabbine iman ettim demesinin kendisine bir fayda vermemesi gibi i̇bn Kesir Rahim Allah ise şöyle diyor, o gün kafir eğer iman etmek isterse bu imanı kabul olmaz. Ama kim daha önce iman etmiş ve salih amel işlemişse o büyük iyilik görecektir. Kim de günah işlemiş ve bundan tövbe etmesi gerekiyorsa işte o an onun yaptığı tövbe kabul edilmez. Yani güneş batıdan doğuncaya kadar tövbe edebilir, iman edebilir bu ona fayda sağlar. Ancak ondan sonra bu durum kesilmiştir. Yani sanki artık o kulluğun bittiği, yani imtihanın bittiğinin bir alameti gibi. Yani artık e, kıyametin koptuğu, artık yavmil ahir dediğimiz, yani ahiret gününün başlayacağının haber verdiği, hesap ve mizanın e, ortaya konulacağının haber verildiği bir haber, bir saat gibi. Yani nasıl güneş bize yeni bir günü müjdeliyorsa doğudan doğmasıyla, veya batması bize bir geceyi müjdeliyorsa, haber veriyorsa, batıdan doğması da artık, yani bizler için gün başlıyor, artık batıdan doğması da ahiret gününün doğduğunu bizlere müjdelemesi manasına gelmektedir. İşte Kur'an ve hadiste anlatılmak istenen budur. Allah Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor, Rabbinin bazı, alam, bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış, ya da imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün. Nedir o alametler? Aleyhisselatü Vesselam ona haber verdi bize. Güneşin batıdan doğmasıdır. Önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz diyor. Aynı Gafir Suresi 84 ve 85'te geçtiği gibi orada da Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Yani onlar inandıklarını dile getirecekler insanlar. İnandık diyecekler. Gerçekten bunda da samimi olacaklardır. Niye? Çünkü dedik ya, nefsi herhangi bir şey yok. Onlara dünyanın sevimli geleceği hiçbir şey yok. Yani örnek veriyorum. Bir kimse niçin Allah'a şirk koşar? Ya da niçin Allah'a kulluk etmez? Malıdır, mülküdür, makamıdır, şehevi duygularıdır, nefsidir ve buna benzer birçok sebep var. Bunların yıkıldığı gündür o gün. Kıyamet, güneşin batıdan doğması eğlencesinin bittiği gündür. Tabiri caizse peşinden koştuğu şeylerin kendisini terk ettiği gündür. Ve bunların habercisi olduğunu görecektir. Ve gerçekten iman edecektir. Ancak Allah subhanahu wa diyor ki bu ondan kabul edilmeyecektir. وَلَا يُقْبَلَوْ مِنْ Bu ondan kabul edilmeyecektir. Artık onu aşan bir durum vardır. Bitmiştir. Bugüne kadar davet edildiği Kur'an ve sünnet tarafından kendisine haber verilen, bu hususlardan yüz çevirmişti. Ancak güneşin batıdan doğmasıyla artık kendisinden yüz çevrilecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La <gülüyor> تَنْقَتِعُ حجرة ما ما تقبل ما تقبلت التوبة ولا تزل التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من من المغرب فإذا طلعت تُبِع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل عمل شهاب ير عيسات والسلام Hicret, tevbe kabul edildiği sürece kesilmez. Hicret, tevbe kabul edildiği sürece kesilmez. Güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe kabul edilir. Güneş, batıdan doğuncaya kadar tevbe kabul edilir. Güneş batıdan doğunca herkesin kalbi içindekiyle beraber mühürlenir. Artık insanlar, daha önceki amelleriyle yetinirler. Allahu Ekber. Hadis, Ahmet'in müsnedinde geçiyor. 1671 numarayla. Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir, isnadının sahih olduğunu söylüyor. İbni Kesir ise, isnadının ceyyid ve kavi olduğunu, yani güzel ve kuvvetli olduğunu söylüyor. En nihayet, el fiten vel melahimde, Haysami Mecmur Zevaid'de, 251'de, müsneddeki raviler, Sikadır demiştir. Yani güneş batıdan doğuncaya kadar ne yaptıysa yaptı. O zamana kadar da hicret kapısı açıktır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hicret ne demek? Biliyorsunuz kişinin Allah ve Resulüne de hicret etmesi var yani. Kişinin bir yerden bir yere hicret etmesi olduğu gibi günahlardan yani masiyetten e, marufa hicret etmesi, taata hicret etmesi veya küfürden imana hicret etmesi veya işte günahlardan Efendim iyiliklere tövbe etmesi gibi hicret etmesi vardır. O da tövbe kapısı açık olduğu sürece hicret vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tövbe kapısı ne zaman kapını, kapanır? Güneş batıdan doğunca. Güneş batıdan doğduğundan ne olur? İnsanlar kalbindekiyle beraber mühürlenir. Artık yani hani nasıl bir kitabın sonuna gelmek gibi yani hat, hatmedilmesi, hatmedilmesi yani kendisi henüz hayattadır ancak amelleri hatm olmuştur artık bitti sonu geldi demektir kitabın sonuna gelindi amellerin sonuna gelindi demektir dolayısıyla herkes ondan önce ne yapmışsa kalbindekiyle hatmedilir ne demek kalbindekiyle hatmedilir yani kalbi mühürlenir ne demek arkadaşlar güneş batıdan doğmadan önce kalbinde ne vardı İman vardı o imanla o mühürlenir İman olarak mühürlenir. Veyahut tersi küfür vardı kalbinde, küfürle kalbi mühürlenir, artık biter. Dolayısıyla bunu Allah Resulü ve Vesselam söylüyor. O amellerle yetinirler buyuruyor. Aleyhisselatü ve Vesselam. Yine Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. İnna Allah'a Azza ve Celle ceala bil mağribi baben arduhu. مسيرة سبعين عاما للتوبه لا يغلق ما لم تطلع, تطلع الشمس من قباله وذلك قول الله تعالى يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا شئل بوري العيسات والسلام Muhakkak ki Allah tevbe için batıda genişliği yetmiş yıllık mesafe olan bir kapı açmıştır. Dikkat ediniz. Muhakkak ki Allah tevbe için batıda genişliği yetmiş yıllık mesafe olan bir kapı açmıştır. Güneş o taraftan doğmadıkça bu kapı kapanmaz. Allah subhanahu ve teala'nın şu ayeti buna delildir. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. En'am suresinin 158. ayetini arkasından okuduğu aleyhissalatu vesselam bu hadis Tirmizi'de geçiyor. Hasan sahih demiştir Tirmizi hadis için i̇bn Kesir Nesa'i bu hadisi sahih demiştir. demiştir. Bazı alimler ise, Kurtubi bunlardan birisidir, yine Alusi tefsirinde, imanı kabul edilmeyen insanların, güneşin batıdan doğuşunu gören kafirler olduğunu, ama bu olaydan sonra zaman geçip insanlar bunu unuttuklarında, iman eden kafirlerin, imanının ve günahkarların tevbelerinin kabul olacağını söylemişlerdir. Bazı alimler demişlerdir ki, o an imanları kabul edilmeyecektir, ancak zaman geçtikçe, kabul edilecektir. Kurtu Allah diyor ki: Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: İnna Allah yakbelu teuvete'l abdi ma lam Allah kulun ruhu boğazına dayanmadan önce yaptığı tevbesini kabul eder. Ruhun boğaza dayanması kulun ölüm anında cennet ya da cehennemdeki yerini gördüğü vakitte olur ki artık neredeyse ölmüştür. Güneşin batıdan doğduğunu gören kişi de buna benzer. Öyleyse, güneşin batıdan doğduğunu gören ve görme hükmünde olan herkesin yaşadıkları hayat için tevbe etmesinin geçersiz olması gerekir. Çünkü bu kişi, o anda Allah subhanehu ve teala'nın, Resulullah aleyhissalatü vesselam'in ve ahiretin ne demek olduğunu kesin olarak bilmiştir. Eğer batıdan doğduktan sonra dünyanın ömrü sürer de insanlar bu muazzam olayı unuturlarsa ve bu olaydan çok az bahsederlerse olay özel bir hale gelir de ondaki devamlılık kesilirse işte kim bu vakitte iman eder veya tevbe ederse bu ondan kabul olur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır demiş İmam Kurtul İbrahim Abdullah. Buna delil olarak şu rivayetleri getirmektedir. Bu olaydan sonra güneş ve aya ışık ve nur giydirilir. Sonra insanların üzerine doğarlar ve batarlar. Yine Abdullah bin Am'dan o da Nebi Aleyhisselatü şöyle rivayet edilir. Güneşin batıdan doğmasından sonra insanlar yüz yirmi sene daha yaşarlar. Güneş batıdan doğduktan sonra Abdullah bin Am rivayet ediyor. Diyor ki insanlar yüz yirmi sene daha Yaşarlar. İmran bin Hüseyin'den şöyle rivayet edilir. Bir çığlık duyuluncaya kadar güneşin batıdan doğma vakti tevbe kabul edilmez. Bir çığlık duyuluncaya kadar güneşin batıdan doğma vakti tevbe kabul edilmez. İnsanlardan çoğu bu sesle ölür. Kim bu vakitte iman eder veya tevbe eder de ölürse onun tevbesi kabul edilmez. Bu olaydan sonra tövbe edenlerin tövbesi kabul edilir diyor. Yani güneş doğduğu an ve bu sesi bu say, sah, sayhayı duyan yani bu e, gürültüyü duyan kimse zaten diyor insanların çoğu ölecektir. E, dolayısıyla kalanlar da e, demin rivayet ettiğimiz haber verdiğimiz yani inanmayan kafirler inanan kafirler olacaktır ve bu onlardan kabul edilmeyecektir deniyor. Ve yine İmam Kurtubi Rahimallah'ın dediği gibi diyor ki o an inanmayacak ama 120 sene içerisinde o olaydan sonra yaşamaya devam eder. Ve bu hal o şey hali unutulursa kendilerinden yani o şok hali tabiri caizse sonra yapacağı iman kabul edilir diyenler var ve bunların getirdiği deliller var. Ancak bütün bunlara şu şekilde verecek cevabımız da var inşallah. Güneş batıdan doğduktan sonra tövbenin veya kafirlerin iman etmesinin kabul edilmeyeceğiyle ilgili hadislerde bu olayı görenler ve görmeyenler diye bir ayırım yoktur. Taberi Gahimeullah'ın Ümrün Aişe radiyallahu anh eden rivayet ettiği hadis bunu desteklemekte o şöyle diyor. İlk alamet çıktığında kalemler kaldırılır, hafaza melekleri engellenir ve vücut azaları Yaptıkları amellere şahitlik ederler. Ne diyor? Ümrün-i radıyallahu rivayet edilen bir hadiste ilk alamet çıktığında, ilk alamet neydi arkadaşlar? İlk alamet hatırlayınız, güneşin batıdan doğmasıdır. Kalemler kaldırılır, hafaza melekleri engellenir ve vücut azaları yaptıkları amellere şahitlik ederler. Bu hadisteki ilk alametten kasıt güneşin batıdan doğmasıdır. Ama güneş batıdan doğmadan önceki alametlerde ise hadislerde geçtiği üzere iman ve tövbe kabul edilir. Güneş batıdan doğmadan önce az önce hadislerde de ifade edildiği gibi Aleyhisselatü Vesselam diyor ya hicret, tövbe kapısı açık olduğu sürece vardır. İşte o vaktinde güneş batıdan doğuncaya kadar olduğunu haber vermiştir. Yine İmam Taberi rahimehullah Abdullah bin Mesud radıyallahuhu şöyle dediğini rivayet etmiştir. Tevbe güneş batıdan doğuncaya kadar uzatılmıştır. Tevbe güneş batıdan doğuncaya kadar uzatılmıştır. Müslimin Ebu Musa radıyallahu anhu Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini rivayet ediyor. İnna Allah yabsete yadahu billeyli liyatuba musiun nahar, ve yabsete yadahu bilnahari liyatuba musiun leyil, hatta tatlıg şemsu min magribiha. Şöyle buyuruyor Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem: Muhakkak <Gülüyor> Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini uzatır. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz elini uzatır. Bu güneş batıdan doğuncaya kadar devam eder. Hadis Müslim'de Tövbe bâbu kabûl-i tövbe min ez-zunub ve in tekarret ez-zunub ve tövbe Babında geçiyor. Müslim'de yani Allah Azze ve Celle gündüz günah işleyene tövbe etmesi için elini uzatır geceliğin. Gece günah işleyene gündüz elini uzatır tövbe etmesi için. Ve bu hal güneş batıdan doğuncaya kadar devam eder diyor Allah Resulü ve Vesselam. Gerçekten başka bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya. Hani diyor bir ateş yakıldığında diyor onun etrafında diyor kelebekler uçuş, uçuşmaya başlar ve onlar o ateşe düşerler. Allah ve Resulü sizi o ateşten, o ateşten alı e, alıkoymak ister. Ya da biz insanlar kendilerini ateşe doğru yiterler. Allah ve Resulü ise eteklerinden tutup çekmektedirler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam tövbenin kabul edileceği en son vaktin güneşin batıdan doğuncaya kadar olduğunu açıklamıştır. İbn Hacer rahimehullah Güneş batıdan doğmasından sonra tevbe kapısının kıyamete kadar kapalı olmaya devam edeceğini bildiren hadis ve sahabe sözlerini verdikten sonra şöyle diyor. Dikkat ediniz buraya. İbn Hacer diyor ki: Güneş batıdan doğ doğmasından sonra tevbe kapısı kıyamete kadar kapalı olmaya devam edecektir. Yani tevbenin kapısı diyor açık. Nereye kadar açık? Nereye kadar açık? Güneş batıdan doğuncaya kadar açık. Peki, e, güneş batıdan doğunca ne olacak? Bu kapı kapanacak. Ne zamana kadar kapalı? Bu kapı, e, kıyamet kopuncaya kadar kapalıdır diyor İbni Hacer Rahimehullah Ve bununla ilgili hadisleri ve sahabe sözlerini naklettikten sonra diyor ki, bu hadis ve sahabe sözleri, bazısı bazısını destekleyerek, tövbe kapısının güneş batıdan doğunca, kapanacağını ve bir daha açılmayacağı hususunda müttefiktir. Bu sadece güneşin batıdan doğduğu güne mahsus bir süre değildir. Kıyamet kopana kadar devam eder. Bu sadece güneşin batıdan doğduğu güne mahsus bir süre değildir. Kıyamet kopana kadar devam eder. Ey Yani kıyamet kopuncaya kadar e, kıyamet e, ee, tövbe kapısı kapalı kalacaktır diyor İbn Hacer bari de e, 11. cilt 354 ve 355'te bunu söylüyor. Kurtubi Allah'ın delil olarak getirdiklerinin cevabı ise yani Kurtubi hani diyordu ya o an için diyor o an için bu kapı kapalı olacaktır. Sonra diyor insanlar bu halden kurtulunca bu şok halinden çünkü 120 yıl var diyor kıyamet kopması batıdan doğmasıyla kıyameti kopması arasında Onlardan kabul edilecektir diyor. Buna verilecek cevap ise şöyledir. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh hadisi için i̇bn Hacer el-Eskalani dahimehullah. Resulullah Aleyhisselatü bu sözü söylediği sabit değildir demiştir İbrahim İmran bin Hüseyin. Hadisi için ise aslı yoktur demiştir. Ama bu olaydan sonra güneş ve aya ışık ve nur giydirilir. Sonra insanların üzerine doğarlar ve batarlar hadisine gelince. Urtubi <Gülüşmeler> Rahimallah bu hadisin senedini vermemektedir. Hadisin var olduğunu farz etsek bile güneş ve ayın üzerinde oldukları duruma dönmeleri tevbe kapısının tekrar açılmasına delil olamaz. İbn-i Hacer Rahimallah bu tartışmaya son noktayı koyacak bir delil olduğunu belirtmiş. O da Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten güneşin batıdan doğacağına dair mevkuf hadisin bir kısmıdır. Devamı ise şöyledir. Femin يَوْمَئِذٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُوا نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلِ O günden itibaren kıyamete kadar önceden iman etmemiş kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Diyoruz son olarak okuduğumuz bu hadisi yani yine ee, güneş batıdan dolduktan sonra imanın kendisine fayda vermeyeceğini söylüyoruz. Ee, şöyle söyleyelim inşallah. Yalnız benim kafama takılan bir şey var. O da şu. Tamam hadi biz dedik ki deminden beri okuduğumuz okuduğumuz manayla ilgili yani mesela e, güneş doğ, güneş batıdan doğduktan sonra iman kabul edilmeyecek, tövbe de kabul edilmeyecek. İhtilaf nerede var? E, bu kabul edilmeme olayı, o an için midir? Güneş batıdan doğduğu günle ilgili midir? Yoksa ondan sonraki sureyle ilgili mi? E, İmam Kurtubi'nin e, farklı bir Sözünü burada naklettik, onun da kendine göre dayandığı hadisler var ancak onların, onların e, senetlerini burada ifade etmemiş. Ancak ben şunu merak ettim, böyle bir e, ihtilaf varsa bile, peki bu 120 yıllık süre içerisinde doğanların hali ne olacak? Yani güneş batıdan, onun üzerineyken yani o hayattayken batıdan doğmamış. Adam dünyaya gelmiş ve dünyaya geldikten sonraki güneşi batıdan doğar görmüş. Bu kimsenin hali ne olacak? Niçin bu tartışma <gülüyor> bizim ilim ehlimizde ben rastlamadım böyle bir şeye? Ama ancak benim aklıma geldi bu. Yani madem güneş batıdan doğdu, örnek verelim. Bugün Bu güneş batıdan bugün doğdu. İşte 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra dünyaya birisi geldi. Yani insanlar nesil devam edecek çünkü öyle görünüyor. E, bu dünyaya gelen kimseler bu güneşi, Batıdan doğmuş olarak görecekler. Onlarla ilgili ne diyebiliriz? Bu benim aklı, kafama takıldı yani e, konuyu araştırırken. Ancak allah Alem e, bunların hidayet üzere doğacakları gibi veyahut e, kendilerinden imanın kabul edilmediği kimseler ya da o nesilden e, sağlam ve güvenilir olarak aslında güneşin doğudan doğduğu doğudan doğduğu ve kıyametin büyük alametlerinden olarak batıdan doğmaya başladığını işiteceklerini, bunun da Kur'an ve Sünnet'in bizzat ayeti olduğunu, delillerle ortaya koyacaklarından Allahu alem, e, Allahu alem, o kimselerin o küfür elinden olmayacaklarını görüyorum, anlıyorum. Ancak kıyametin de dünyanın en şerli insanlar üzerine kopacağını düşünürsek yine bu şekliyle. Allah Subhanahu ve Teala'nın göndereceği o latif rüzgarla iman edenlerin ruhunu kavz edeceğini, artık yeryüzünde e, en çok masiyet işlenen, e, şerli kimselerin kalacağını ve kıyametin de bunların üzerine kopacağı anlayışı bende ağır basmakta. En doğrusunu Allah bilir. Ancak ben sözüm o ki, sözüm o ki Güneş'ten nasibini almamış bir kimse Güneşin Rabbini, Rabbine iman etmemiş bir kimse, Güneşin doğudan doğmasını bir ayet olarak göremeyen kimsenin, Güneşin batıdan doğmasının kendisine nasıl bir faydası olabilir ki? Bizler için, Yer gök ve bunların ikisi arasında bulunanlar, Her gün güneşin doğudan doğup batıdan batması, Rabbimizin, bir ayetidir. Ve biz ona iman ettik. En doğrusunu bilen Allah'tır. İnşallah ben dersi burada noktalıyorum. Ben dersi burada noktalıyorum. İman etmemiz için birçok sebep var arkadaşlar. Yani gerçekten bu bir usuldür. Mesela Allah subhanehu ve teala Hac suresinde diyor ki ne? Ya eyyuhennâsu in kuntum fî raybim minel ba'fi fe inne halaknâkum min turâb. Ey insanlar diyor. Siz ya Yohannas in kuntum fi rayb min el Siz öldükten sonra dirilme konusunda şüphede iseniz. Ve inne khalaqnakum min turabin summe min nutfetin. Ve ayet böyle devam eder. Biz sizi bir topraktan yarattık, bir nutfeden yarattık. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki sen önce nasıl yaratıldığına bir bak. Sen ne yapacaksın öldükten sonra dirilme konusunda şüpheye düşüyorsun. Sen diyor görmediğinle ilgili şüpheye cevap arıyorsan sen şu varlığını önce bir izah et bakalım. Şu nasıl var olduğunu yoktan nasıl var olduğuna bir cevap bul bakalım. Dolayısıyla kişi şu varlık aleminden imana gidemiyorsa elbette ki gayetle ilgili konularda küfre düşecek ve iman etmeyecektir. Dolayısıyla Allah subhanehu ve teala'nın Görünen kısmı ile ilgili yani imanın bir kısmı görünendir. O görünen kısmı da şu gördüğümüz tabiat'tır. İnsandır, yerdir, göktür, düzendir ve bunların hepsidir. Ay'dır, güneştir, yıldızlardır. Bundan nasibini almayan bir kimse, bunları gördüğü halde iman etmeyen bir kimse elbette ki Güneş'in batıdan doğmasının kendisine bir fayda, kendisine bir fayda vermez diyoruz. En doğrusunu bilen Allah subhanehu ve tealedir. İnşallah birkaç tane büyük alametimiz kaldı. Bunlardan bir tanesi, yani bundan sonra işleyeceğimiz Debbetul Arz'dır. Debbetul Arz, e, kıyametin büyük alametlerinden kabul ettiğimiz Debbetul Arz, Kur'an ve sünnette geçmekte, Kur'an ve sünnette haber verdi, veriliyor. Bunlar sabittir. İnşallah kaldığımız yerden bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Zannedersem bir iki dersimiz kaldı kıyamet alametleriyle ilgili. Allah Azza ve Celle bu çalışmayı bizler için salih bir amel olarak kabul buyursun ve ahirette salih amellerimiz olarak karşımıza çıkarsın. Ve hadihi allahu a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.